Resulullah Aleyhissalatü Vesselam'ın gençlik hayatı, gençlikte ne yaptığıyla ilgili konuları görmüştük. Ve Hatice radıyallahu Anh'a ile evliliği ve o süreçten bahsetmiştik. Yani Aleyhissalatü Vesselam, 14 yaşı ile 20 yaş arasında, Harb-ı denilen bir savaş var. Kureyş ve diğer kabileler arasında gays Aylan kabilesi arasında cereyan eden bir savaş. Yaklaşık 4 yıl sürüyor. Buna katılıyor. Ondan sonra da Mekkeliler, Kureyşliler bir birlik ittifak kuruyorlar ve yemin ediyorlar. Buna da hilf Fudul deniliyor. Yani faziletliler, erdemliler ittifakı diye. Buna da katılıyor Aleyhissalatu vesselam. Sonra da 25 yaşına geldiği zaman Hatice radıyallahu anha ile evleniyor. Bu konuları anlatmıştık. Bu bu konulardan çıkan dersle birincisi kardeşlerin Zulüm ve hakları gasp etme, insanların hakkını gasp etme cahiliye işlerinden bir iştir. Evet. Bugün bu sıfatlar ikinci cahiliye olarak ümmete tekrar avdet etmiştir. Adeta ikinci bir cahiliye olarak İnsanların hayatına ümmetin bu şekilde vasıflanmasıyla, bu sıfatları takınmasıyla insanların hayatına tekrar geri gelmiştir. Ve nice kardeşler, nice amcalar, yeğenlerinin haklarını, yani mirastan olan haklarını yerler. Nice kiracılar. Kiraladıkları evlerde masiyet işlerler, günah işlerler ve ev sahibinin hakkını vermezler, onun hakkını gasp ederler. Nice ortaklar ortaklarıyla, subhanallah bizim musibetimiz, nice ortaklar ortakları ile onların hakları ile oynarlar da onlara rüyaabında yani onlar yok iken hiyanet ederler. Bu hasletle bu ümmete geri gelmiştir maalesef. Selam. Allah azze ve celle salim kılsın. Allahu Teala Nisa suresinde inna Allaha ya'murukum an tu'du al ila ehliha. Muhakkak Allah emanetleri ehline vermenizi emre diyor. Ve ida hakamtum Beynel nası bil adl ve insanlar arasında hükmettiğiniz zaman, hakemlik yaptığınız zaman adaletle hükmetmenize emrediyor. İnne Allah'a ne'immâ ya'idukum bi'h. Muhakkak ki Allah ne güzel öğüt veriyor. Bununla size ne kadar güzel nasihat ediyor. İn Allah kana semi'en basira. Muhakkak ki Allah çok iyi işiten, çok iyi görendir. Yine Ali İmran suresinde ve men yagnul galla Her kim hiyanet ederse, ganimet malından alırsa, toplumun malından çalarsa, gasp ederse kıyamet günü çaldığı şeyle birlikte gelir. ثُمَّ تُوَفَّى كُلُّ نَفْسٌ مَا كَسَبَتْ وَهُمْ la يُذَّمُونَ Sonra her nefse, her bir insana kazandığı şey ödenir ve onlara zulmedilmez. Bu ayet-i kerimenin nuzulü Nebimiz aleyhissalâtu ve yapılan bir iftiradan dolayı. Ayet-i kerimenin başında وَمَا كَانَ لِنَبِيِّنْ اَيْيَغْلُمْ Bir peygamber için hiyanet etmesi asla doğru değil. Böyle bir şey olamaz diyor Allah Azze ve Celle. Neden diyor? Bedir Savaşı'nda bir kadife kumaş kaybolmuş ve diyorlar ki insanlar herhalde nebi aldı bunu. Subhanallah. Ondan sonra bu ayet geliyor. Ganimet malları toplandığı zaman Bedir'de Bedir Savaşı'ndan sonra bir kadife kumaşı bulamıyorlar. Ondan sonra böyle konuşuyorlar. Bazıları o dönemde. Allah Azze ve Celle bu ayet-i Nebinin ganimet malından alması, hiyanette bulunması söz konusu olamaz. Böyle bir şey yani mümkün değildir. Ancak her kim hiyanet ederse Nebi'den sonra yani herhangi bir kimse hiyanette bulunursa ganimet malı hususunda yahut toplum malı hususunda o hiyanet ettiği şeyi, gasp ettiği şeyle birlikte kıyamet günü gelecektir diyor. Buhari'nin rivayet ettiği bir sahih hadisinde kardeşlerim Ebu Hurer radıyallahu anh, rivayet ettiği hadis her kimin yanında kardeşinin ırzından ve malından malından zulümle elde edilmiş bir şey varsa zulümle elde edilmiş yani kardeşine ırzı hususunda ve malı hususunda zulmetmiş ise onu kıyamet günü gelmeden önce ödesin. <gülüyor> Dinarın ve dirhemin yani paranın, pulun maddi, menfaatin Geçerli olmadığı gün gelmezden önce ona o malı, o zulmettiği şeyi versin. Onunla helal etsin manasına. Eğer zulmeden kimsenin salih bir ameli olursa, hadisin devamında geliyor, o zaman o kimsenin amellerinden alınır ve zulmettiği kimseye verilir. Eğer salih ameli kalmaz ise, o zaman zulme uğrayan kimsenin kötülüklerinden alınır ve zulmedenin üzerine yüklenir. Subhanallah. Bir başka hadis, Ebu Umame radıyallahu anh rivayet ettiği bir hadiste, hadis Müslüm'de, her kim Müslüman bir kimsenin malını yemin ederek, koparıp alırsa Allah ona ateşi vacip kılar ve cenneti de haram kılar diyor. Bir adam dedi ki: "Ey Allah'ın Resulü, şöyle az bir şey olsa da mı?" diye sordu. Aleyhissalatu vesselam: Veley ki bir dal parçası dahi olsa." diyor. Allahu ekber, subhanallah. İşte insanların Hocaların kulak dediği şey bu. Bunun aslı buraya dayanıyor. Bundan üzerinde duruyorlar. Ama bununla beraber, bunun öncesinde Allah'ın hakkı söz konusu. Allah'ın hakkı ne? Allah Azze ve Celle'nin hakkı, kulların hakkından çok daha önemlidir. allah Teala'nın hakkı, Muaz bin Cebel hadisinde geldiği üzere, Allah'a kulun hiçbir şey ortak koşmaması. Kul hiçbir şekilde Allah'a ortak koşmayacak. İbadetlerinde, duasında, namazında, orucunda, zekatında, tevekkülünde, yönelmesinde, korkusunda, sevgisinde, ümit beklemesinde, her şeyde. Bedeni ve kalbi bütün amellerinde şirkten uzak duracak. Sadece ve sadece Allah Azze ve Celle'ye yönelecek bu Allah'ın kullar üzerindeki hakkı ondan sonra da kulların Allah üzerindeki hakkı açıklanıyor aynı hadisin devamında Allah'ın, şey, kulların Allah üzerindeki hakkı ise kul bunları yaptığı sürece yani Allah'a hiçbir şeyin şirk koşmadan ibadet ettiği sürece Allah'ın da o kullara azap etmemesidir kulun da bir hakkı var bu hakkı kim vermiş? kul kendisi mi almış? hayır Allah azze ve celle veriyor kula bu hakkı. Ama kendi ise üzerine yazmış. Yani kulunun bende hakkı var diye. Subhanallah bunu ayet ve hadisler çok net bir şekilde bize anlatıyor. Ve Allah azze ve celle inna Allah la ni'am. Allah vaad ettiği şeye, söz verdiği şeye asla muhalefet etmez. Onun tersinde ve zıttında hareket etmez. Kula bir hak vermişse onu yerine getirecektir. Kula cennet vacip oldu diyorsa onu yerine getirecektir, cennetine koyacak. Allahu Teala bizi cennetine koyanlardan eylesin. <gülüyor> Yine meşhur bildiğiniz sahih bir hadiste Buhari ve Müslümün rivayet ettiği bir hadiste Ali selamü aleyhi ve soruyor. Müflis kimdir bilir misiniz diyor? Yani iflas eden Diyorlar ki müflis, yani iflas eden kimse kendisinin dirhemi, malı, mülkü olmayan, yani parası, pulu olmayan kimseler. Yahut bizim toplumumuzda nasıl? Parası, pulu, malı, mülkü oldu, olduğu halde sonradan kaybeden, zenginken fakir olan kimse. Yanında hiçbir şey olmayan kimseye müflis denir. Herhangi bir sebepten dolayı. Bu da bir imtihandır. Allah Azze ve Celle يَبْسُطُ الرِّزْغَ لِمَنْ ve وَيَقَتِرُ Allah dilediğine rızkı genişletir ve dilediğine kısar diyor. Zenginlik Allah Azze ve Celle'nin katında. Onu dilediğine verir, dilediğinden de çeker Allah. Bu bir imtihandır. Vermesi de bir imtihandır, alması da bir imtihandır. Verdiği zaman şükrü eda etmek ve infak etmek Ile sorumludur kişi, aldığı zaman da sabretmekle, Allah Azze ve Celle'ye tevekkül edip rucu etmekle sorumludur. Evet onlar diyorlar ki kendisinin malum ülke olmayan kimsedir. Aleyhissalatü Vesselam diyor ki asıl müflis kıyamet günü namazla oruçla, zekatla gelmiş ve şu kimseyi sövmüş şuna iftira etmiş ve şunun malını yemiş ve şu kimseye, kimsenin de kanını dökmüş, şu kimseye de darp etmiş yani dövmüş, ona vurmuş. Böyle bir kimsedir. Bu müflis kimse ve kast edilen işte budur. Ama nasıl müflis oluyor bu? O oruçla, namazla, zekatla hatta bir takım amellerle gelmiş. Hayır amellerle gelmiş kimse dolu dolu gelmiş. Yanında birçok salih amel var. İşte başkalarına zulmettiği için kısacası, onun iyiliklerinden alınıyor, zulmettiği kimseye yükleniyor. Eğer iyilikleri tükenirse, namazdan, zekattan, oruçtan vesaireden elde ettiği iyilikler tükenirse, bu sefer de, karşıdaki zulmettiği kimsenin kötülükleri alınıyor, ve kendisine yükleniyor. Ondan sonra da, Ondan sonra da cehenneme atılıyor. Hadisin devamında öyle geliyor. Sonra da ateşin içerisine atılıyor. Asıl müflis budur. Allah Azze ve Celle ahirette müflis olanlardan değil, salih ameli çokça olan ve kul hakkından salim olanlardan eylesin. Amin. Evet. Geçen haftayla ilgili, geçen dersle ilgili ikinci elde edilecek önemli Konu yani çıkaracağımız ders Adaleti ikame etmek mazluma yardım etme hususunda gayrimüslimlerle birlikte hareket edilebilir. Onlarla belirli bir programın içerisine girilebilir. Bunu nereden alıyoruz? Bunu aleyhissalatü vesselamın Ficar Harbi'ne katılması. Biliyorsunuz o dönemdeki insanların hepsi müşrikti. Aleyhisselatü Vesselam'a da daha risalet, peygamberlik gelmemişti. Sonra hülful fudul yani erdemliler, faziletliler, yemini yahut ittifakı denen bir grubun içerisine giriyor. Mekke'nin ileri gelenlerinden. Neden? Çünkü bunlar mazduma yardım etmek, hak sahibinin hakkını alıp, ...iade etmek üzere bir ittifakta bulunuyorlar. Bu güzel bir ittifak. Mazluma yardım etmek... ...bir Müslümanın görevidir. Onun için böyle... ...kuruluşlarda... ...böyle ittifaklarda yer almak caizdir. Aleyhissalatü vesselamın... ...yaptığı gibi. Ancak burada dikkat edilmesi gereken bir konu var. Burada işaret edilmemiş. Özellikle söylemek istiyorum... Her türlü kuruluş ve cemiyet değildir, bununla kastedilen, Eğer İslam'a uymayan bir şey varsa, gayrı meşru, gayrı meşru bir şey içerisine giriyorsa insan, yani o kuruluşun içerisine girdiği zaman içkili bir ortamda bulunacaksa, örnek veriyoruz, yahut kadın ve erkeğin birbirine karıştığı zinanın, Zinanın böyle tahakkuk ettiği, gerçekleştiği vaki olduğu bir ortam ise yahut herhangi bir herhangi bir İslam'a ters düşen bir mevzudaysa mesela Allah azze ve celle'nin ayetleri yani İslam alaya alınıyorsa yahut Resulullah Aleyhissalatu vesselam'ın sünneti hiçe sayılıyor ve alaya alınıyor ise böyle bir ortamda onlarla ittifak edilmez. İttifak onların dinine rağmen yani Hristiyan yahut Yahudi olmasına rağmen yapılır ama bir amaçla bir gayeyle yapılır. Zünnü ortadan kaldırmak için. <gülüyor> evet. Allah Azze ve Celle şu, Şura suresinde bakın e, zulme uğradıktan sonra hakkını arayan kimseler hakkında nasıl bahsediliyor? Velledeena <gülüyor> iza esabahumul baghyu humyan Onlara bir taşkınlık, azgınlık, yani onlara bir haddi aşma, zulmetme, zulüm isabet ettiği zaman başkaları tarafından bir zulme, zulme uğradıkları zaman onlar Haklarını haddi aşmadan alınlar. Aslında bu intikam manasındadır. Yentesirun intikam manasındadır. Burada kastedilen haklarını zulme uğradıktan sonra haddi aşmadan alınlar. Ve ceza'u seyyiyetin seyyiyetun bimiddiha. Kötülüğün karşılığı, kötülüğün aynısı iledir. Femen afa asla ha. Her kim affederse buna rağmen zulme uğrayan kimse affederse ve ıslah eder durumunu düzeltirse feecruhu alallah ecri sevabı Allah üzerinedir. Allah katındadır. Bir başka ilke metinde Allahu Teala ve en ta'fu aqrabu litakva muhakkak ki affetmek affetmek kardeşlerim takvaya daha yakın olan Affetmek bir yüklüktür. Zulme uğradıktan sonra. İnna hu la yuhid zalimin. Allah azze ve celle zalimleri sevmez. Velemenin tasara, bade dul mihi. Kim zulme uğradıktan sonra hakkını alırsa ama haddi aşmadan intikam alırsa hakkını alırsa, fa ula ke alehim, fa ma min Onların üzerine bir vedal yoktur. İnnemes sebilu alellezine yedmuna en-nase bighayri hak. Innemes sebilu alellezine yedmuna en-nase bighayri hak. Zulm ve bel daha doğrusu ancak insanlara haksız yere zulmeden innemes sebilu alellezine yedmuna en ve yebguna fil ardi bighayri hak. İnsanlara zulmeden ve haksız yere Hadde aşan kimseler üzerinde vebal vardır. Yani sorumluluk vardır. Ula ke azabun elim. Onlar için elim yani can yakıcı bir azap vardır. Demek ki bir insan zulme uğradığı zaman hakkını alabilir. Ama haddi aşmadan. Örnek veriyorum. Bir kimseden 10 lira alacağı var ise bunu 11 lira tahsil edemez. Yahut 10 lira alacağı için ona zarar veremez. Bu doğru değildir. Zararın aynısıyla sadece karşılık verebilir. Haddi aşması uygun değildi. Ama affetmek daha uygundur. Her kim affeder ve ıslah ederse ecri Allah katındadır diyor. Ebu Davud ve Tirmizi'nin ve İbni Mace'nin rivayet ettiği sahih bir hadiste kardeşlerim Ebu Bekir radiyallahu anh'dan geliyor. Diyor ki aleyhissalatü vesselam İnsanlar zalim kimseyi görürler de onun elini tutmazlarsa Allah'ın onlara olan azabı Allah'tan gelen bir azap onların hepsine şamil olmasına onların hepsini kaplaması Yakın olur diyor. Yakında böyle bir şey olur. Bu hadisin başka bir lafzı ise şöyledir. Muhakkak ki insanlar münkeri gördükleri zaman onu değiştirmezlerse Allah'ın azabı onların hepsine umumu olur. Hepsine gelmesi yakındır. Demek ki zulme ve münkere engel olmak gerekiyor. Özellikle de kendi yönetimimiz, kendi sorumluluğumuz altındaysa, ailede bir münker varsa, iş yerinde bir münker var ise, bunların bertaraf edilmesi gerekiyor. Buna insanın gücü yeter. Belki sokaktakine gücünüz yetmeyebilir ama, aslında ona da insanın gücü yeter. Güzellikle söyleyebilir, anlatabilir, yerine göre, ama asıl itibariyle etrafındaki komşusu, iş arkadaşı veya da sorumlu olduğu kişiler hususunda mutlaka gücü yetecektir. Dolayısıyla düzeltmesi gerekiyor. Yani münkeri düzeltmesi, ıslah etmesi, bu konuda çalışması gerekiyor. Eğer yani bana dokunmayan yılan bin yaşasın, Zihniyeti hasıl olmuşsa ki inna lillahi ve inna ilahi raci'un bugün toplumda bu hasıl olmuştur. Bu artık yerleşmiştir maalesef. yapılacak bir şey kalmıyor. Allah'ın azabı beklenmeli o zaman. Subhanallah. Bundan Allah'a sığınılır. Öyle bir dönemde yaşıyoruz maalesef. Ama kişi, kardeşlerim ufacık gayretler çok önemli biliyor musunuz? Yani kalbin kımırlaması, böyle kımıldaması, ondan sonra uzuvların harekete geçmesi, Allah için, Allah'ın dininin ayakta durması, münkerin bertaraf edilmesi için bir şeyler yapılabilir. Zaman geç değil. Ve nihayetinde Allah Azze ve Celle'ye teslim olacak. Önce kendin hepsimizden başlayarak bir ıslah hareketi yapabiliriz. Yani bir kişiye bir hadis öğretmek, bir hadis söylemek, bu konuda yanlışı düzeltmek çok önemli. Herkes şu anda kendi kafasına göre bir fetva bulmuş gidiyor. Yaptığı yanlışlar hususunda. Bunda e, hiç kimseyi, kendimi dahi istisna etmiyorum, böyle bir hastalık bulaşmış topluma, subhanallah. Kendi kafasına göre bir yol çizmiş gidiyor. Allahu Teala bundan beri kılsın ve bizi ittifak haline getirsin. İslam üzere, Kur'an ve sahih sünnet üzere birleştirsin. Buhari'nin ve Ahmet bin Hanbel'in rivayet ettiği bir hadiste kardeşlerim, sahih bir hadis. Aleyhissalatu vesselam bakın olayı nasıl anlatıyor, misallendiriyor. Hadisin verdiği misallerden biri bu. Numan bin Beşir radıyallahu anha rivayet ediyor hadisin. Diyor ki Allah'ın hudutları, hadleri hususunda onları yerine getiren kavim ve topluluk ile onları yerine getirmeyen, o konuda gevşeklik yapan kavmin misali şöyledir. Bir deniz yolculuğunda, gemi üzerinde Kura çeken kimselere benzer diyor. Bunlar ne hususta Kura çekmişler? Yerleri, yani bir kısım insanlar aşağıda kalacaklar. Geminin alt kısmında, güverte mi deniliyor ona artık, alt kısmında, diğeri de üst tarafta. Kura çekiyorlar, bazılarına alt taraf, bazılarına da üst taraf çıkıyor Kura'da. Alttaki kimseler yukarıya çıkıyorlar. Onlardan su istemek için, su ihtiyaçları ihtiyaçları hasıl olmuş. Onlardan su istemek için yukarıya çıkıyorlar. Ve nihayetinde o yukarıda kimselerin yanına geliyorlar, uğruyorlar. Yukarıdaki kimseler de diyorlar ki biz sizi yani buraya çıkmanıza izin vermeyeceğiz. Çünkü siz bize eziyet veriyorsunuz diyorlar. Yani buraya çıkmakla bize eziyet ediyorsunuz diyorlar. Onlar da aşağıdakiler de diyor ki biz diyor geminin altından bir delik atsak ve yukarıya da çıkma ihtiyacımız olmasa yukarıdaki insanlara da eziyet etmeyelim diyorlar. Geminin altında bir delik açalım, gemiyi böyle e, delelim, kıralım ve su ihtiyacımızı giderelim diyor. Diyor ki eğer diyor onları yani bu alttaki kimselerin yapacağı iş hususunda murad ettikleri, kastettikleri şey hususunda yukarıdakiler, üst taraftaki kimseler izin vermiş olsalardı ne olacaktı? Hepsi birlikte helak olacaktı. Hepsi birlikte ölecekti. Çünkü geminin altını delecekler ve gemi batacaktı. Hepsi birlikte gidecekti diyor. Eğer Yukarıdaki kimseler onların elini tutsaydı böyle bir iş yapmaktan engel olsalardı hepsi birlikte kurtulacaklar. İşte subhanallah yani kötülükten vazgeçirmenin neticesi bu. Topluca kurtuluş, kötülükten, zulümden vazgeçirmeyen bir topluluğun sonu da topluca batıştır. Diyorsun. Tıpkı bunu anlatıyor. Yani <gülüyor> neme, neme lazımcılığın hiçbir şey yaramadığını, insanı komple, toplumu komple helaka götürdüğünü anlatıyor. Sübhanallah. Allah bizi bu hastalıktan beri yıkıştır. Ne yapacağız bilmiyorum. Üçüncüsü kardeşler, geçen e, ki konudan istifade edilen. Üçüncü önemli mesele Hatice radıyallahu anhanın özellikleri Kamil kadının özelliklerindendir. Birincisi Hatice radıyallahu anha Hiçbir şekilde O kavminin yani Kureyş'in içerisinde bulunduğu Kureyş'in yaptığı Kötü amellere Oyun eğlenceye Sefalete açılıp saçılmaya hiçbir şekilde iştirak etmiyor. Bilakis evinde oturuyor ve ticaretini de erkeklerle beraber olmaksızın, erkeklere karışmaksızın evinde oturduğu halde e, o hizmetçisini göndererek ticaretini de yapıyor. Geri durmuyor. Allahu Teala da ona zenginlik vermiş işte. Onu koruyor. Yani Hatice radıyallahu anhadan hiçbir şekilde Açılıp saçılma ve erkeklere karışma bilinmemektedir. Böyle bir şey olmamış yani Hatice radıyallahu Anha için. Cahiliye döneminde böyle bir şeyle hiçbir zaman karşı karşıya kalmamış. Allah Azze ve Celle'nin koruması. Wallahu hayrun hafıza. Allah en hayırlı koruyucudur diyor. Ve o sağlam fıtratıyla sonraki kadınlar için tam bir örnek misaldir. Örnek bir kadın. Allah Azze ve Celle bakın e, Nebi'nin kadınlarına Nebi Aleyhisselatü Vesselam'ın eşlerine şöyle hitap ediyor. وَقَرْنَ ف۪ي بُيُوتُ كُنَّ وَلَا تَبَرُّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّ وَلَا تَبَرُّجْ الْجَاهِلِيَّ Evet. Evlerinizde oturun. وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّ Cahiliyenin açılıp saçılması yani ilk cahiliyenin İslam'dan önceki cahiliye kadınların adeti gibi açılıp saçılmayın diyor. Bu hitap Nebi Aleyhissalatu vesselam'ın kadınlarına ama Nebi Aleyhissalatu vesselam'ın kadınlarından hiçbir şekilde böyle bir şey sadır olmamıştı. Onlar açılıp saçılmadılar. Dolayısıyla bu mümin hanımlara çok önemli bir nasihat. Bugün kadının sahip olması gereken en önemli şey örtüsüdür. İmandan sonra namazını kılacak namazla beraber örtüdür. Namazla örtünün arası ayrılamaz. Bir kadın namaz kılıp da örtüsünü atar dışarıya çıkarsa bu vahim bir durumdur. Bu çok tehlikeli bir durum. Namazın kazandırdığı sevapları resmen sokağa atıyor demektir. Subhanallah. Namazı boşa gitti demiyoruz, yanlış anlaşılmaz. Hüküm olarak böyle bir hüküm vermiyoruz. Ama çok tehlikeli, sıkıntılı bir durum. Kadın için örtü çok, yani tartışılmayacak kadar önemli kardeşlerim. Kadın örtüsü dışarıya çıktığı zaman zina ile baş başa kalıyor demek. Bugünkü toplumun en önemli hastalıklarından biri de bu. Namaz kılabilir ama örtüye gerek yok. Dar da giyinebilir, şeffaf da giyinebilir. Subhanallah. Bunun hiçbir şekilde İslam'la alakası yoktu. Bir kadının, Müslüman bir kadının hicabına, örtüsüne sahip çıkması gerekiyor. En güzel şekilde. İnsanlar şimdi modaya bakarak açılıp saçılmaya <gülüyor> yüz tutuyorlar. Buna yöneliyorlar. Televizyonlardan, internetlerden vesaire. Oysa ki Müslüman, saliha bir kadına bakarak daha fazla örtülmesi, daha fazla edepli olması gerekmiyor mu? Allah Azze ve Celle, kadınlarımızı, kızlarımızı istihaz. Onlara sahip olmak zorundayız, onlara nasihat etmek zorundayız. Zıtlaşarak değil de güzel güzel nasihatler ederek, örnekler göstererek, Hatice radiyallahu anh'a örnek göstererek, Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın diğer eşlerini, sahabe hanımlarını onlar asıl örnek onlar. İmam Ahmet'in müsnedinde rivayet edilen bir hadiste, her göz zinakardır diyor. Her göz. Kadın, koku sürünüp de koku süründüğü zaman ve bir meclise geldiği zaman o zinakardır diyor. Bir şey hatırlatmak istiyorum. Müslüman kadınlar örtülü kadınla koku dökünüp dışarı çıkıyorlar biliyor musunuz? İnna lillahi <Sessizlik> ve inna ileyhi Şu sokaktaki açık saçı kadınlar hadi tamam. Onlar bilmiyorlar veyahut da bilerek böyle bir münkeri işliyorlar. Allahu Teala onları ıslah etsin. Ama örtülü kadınlara ne oluyor da koku sürünerek dışarıya çıkıyorlar. Bu haramdır. Örtüsünü sanki Subhanallah yırtmış gibi zina ediyor ya Subhanallah. Hadis diyor bunu biz demiyoruz. Kadınlar kesinlikle dışarıya koku sürünerek, koku dökünerek çıkamaz. Velev ki pis kokuları gidermek adına tevil etse de. Kadın süslenerek, süslenerek dışarıya çıkamaz. Kadın sadece evinde süslenir. Evinde koku dökülür. Kocasına karşı yapar bunu. Ama bugün iş tersine döndü. Kadınlar dışarıya süsleniyorlar. Dışarıdaki şeytana ve şeytanlaşmış insanlara karşı süsleniyorlar. Kadınlara sahip çıkmak lazım. Kesinlikle izin vermemek gerekiyor. Evinde ne istiyorsa yap. Elinde meşru olan, istediği şeyleri yapsın. Kızlar için de bunu yönlendirmek ve nasihat etmek gerekiyor. Kadın hiçbir şekilde dışarıda kokulu gezemez kardeşlerim. Bir başka hadiste el mere avratun Kadın avrettir diyor. Kadın tamamıyla avrettir. Dışarı çıktığı zaman Şeytan ona bakışını çevirir. Şeytan onunla meşgul olur. Özellikle de isyan ederek, kocasından izinsiz günah işleme adına, ondan sonra böyle koku dö dökünerek, sürme çekerek, her türlü böyle makyajı kullanarak çıkarsa, şeytan bununla baş başa zina etmiş günahı al. Allah azze ve celle kitabında "Ve zina etmeyin. Çünkü o, ve çirkin bir Zinaya sakın yaklaşmayın. O kötü, yolun en kötüsüdür O fuhşiyattır ve yolun en kötüsüdür diyor. Sanırım eğer Müslüman bir toplum kadına ihtiyaç hissederse Nerede? Cihatta, savaşta, herhangi bir yerde, onun tedavi etmesi için, ondan sonra yaralıları böyle yarasını sarması için, onlara yardım etmesi için, su taşıması için vesaire gibi işlerde kullanılmak üzere toplum, bir toplum, bir grup, Müslüman bir cemiyet ona ihtiyaç hissederse, kadın elbette ki, edebiyle, ahlakıyla, örtüsüyle, hicabıyla dışarı çıkar ve yardım eder. Tıpkı Aleyhisselatü Vesselam'ın döneminde olduğu gibi. Nice sahabi kadınlar vardır ki, onlar savaşlara çıkmışlardı ve müminlere, yaralı olan kimselere yardım etmişlerdi. Ümmü Süleym onlardan biridir mesela. Aleyhisselatü Vesselam'ın eşleri Ama bugünkü, bugünkü kadınlar ve kızlar erkekleri ve gençleri ifsad etmek için çıkıyorlar. İslam'a hizmet için değil. Allah-u Ekber. Kadınların, kızların Allah'ın dininin anlatıldığı, Öğretildiği yerlere gönderin. Nasihat alsınlar. Oralara gönderilmiyor, izin verilmiyor. Başka yerlere izin veriliyor. Göz yumuluyor. Her türlü arışveriş, her türlü eğlence serbest. Sinema serbest. Böyle şey olur mu ya? Öncelikle Allah'ın dinin anlatıldığı yerlere götüreceksin. Elinle götüreceksin gerekirse. Bu konuda malını infak edeceksin. Kadından şikayet etmeyeceksin yoksa. Kendini yetiştiremiyorsan birine bu hususta meşru olan, özellikle kadınlardan olan insanlara yönlendireceksin. Kadından hepimiz şikayet ediyoruz. Öğrenmiyor, almıyor, yapmıyor, etmiyor diyor. Onlar bizim gibi bu imkana sahip mi? Değil. Bizim gibi bir araya gelebiliyorlar mı? Hayır. Çok nadir. Televizyonla baş başa, internetle baş başa, sokak, okul, okula gidip geliyor. Bütün kadınlar aynı zihniyette zaten. Evet. Allah rızası için bu konuda biraz hassas sağlayın. Kadınlara sahip çıkalım. Evet, ikincisi Hatice radıyallahu anhadan bahsediyor idik. Hatice anemiz radıyallahu anh'a aleyhissalatü vesselam'la malını paylaşmıştır. Ve zor günlerde en karanlık en karanlık gecelerde, en karanlık durumlarda bile aleyhissalatü vesselam'ın yanından ayrılmamış. Malı hususunda zengin olduğu halde tekebbürde bulunmamış. Yani kibirlen. Bilakis kendi malını dahi Aleyhisselatü Vesselam'ın izni ile harcıyor, infak ediyor. Ve hiçbir zaman ona karşı yönetici konumuna geçmiyor. Ama bugünkü kadınlar eğer ellerinde mal olsa, zenginlik olsa, para olsa hemen erkeğin üzerine kavvam olmaya, yönetici olmaya çalışıyorlar. Çen çen çen çen çana, böyle çeneleri Ötmeye başlıyor. Sözüm o kimselere. Saliha kadınlara hiçbir şekilde bir şey demiyoruz. Allah Azze ve Celle onları daim etsin ve onları çoğalsın. Ama bazı kadınlar var ki Subhanallah. Ellerine fırsat geçtiği zaman böyle. Böyle olmaması gerekiyor. Burada işte Hatice radıyallahu anha örnek alınması gerekiyor. Allah azze ve celle yönetimi, idareyi erkeğin verdi. er ale'n-nisa bima Allahu Erkekler kadınlar üzerine yöneticidirler. Allah'ın birbirlerine üstün kıldığı şeyden dolayı. Ve bimanfaqu min ve manlarından erkekler mallarından infak ettiklerinden dolayı. Yani çalışıp kazanıp onları yedirip içirdikler, içirdikleri için bu sebeplerden dolayı erkek yöneticidir. Bundan dolayı da kadın veya erkek birbirinin üstünlüğünü temenni etmemelidir. O konuda da Allah Azze ve Celle وَلَا تَتَمَنَّ فَضَّلَ اللّٰهُ بِهِ بَعْدَكُمْ Allah'ın birbirinize üstün kıldığı şeyleri temenni etmeyin. لِلْرِجَالِ نَصِيبٌ مِنْ مَكْ Erkekler için kazandığı şeylerden bir pay ve nisa nasıl bir Ve kadınlar için de kazandıkları şeyden bir pay var. Veselun Allah fadli, Allah'ın fazlından isteyin. Bir üstünlük varsa bunu Allah Azze ve Celle'den istenecek. Hadiste geldiği üzere sakın sizden üstün olanlara bakmayın, sizden aşağı olan kimselere bakın ki bu Allah'ın nimetinin küçümsenmemesine daha layıktır. Kadın olsun, erkek olsun fark eden bir şey yok. Evet, kadın, kocasının malını dahi kocasının izniyle harcayabilir, infah edebilir. Üçüncüsü kardeşler, Hatice radıyallahu anh'ın önemli özelliklerinden biri de, yine zenginliğine, malına rağmen, Bunlardan ayrılmasına karşılık yağmalından zenginlikten ayrılacağına razı olmakla birlikte Hatice Radıyallahu Anh Nebi Aleyhissalatu Vesselam'a evlenmiş ve hiçbir şekilde insanların adetlerine de itibar etmemiştir. İnsanların adeti şu anda din olmuş durumda. Özellikle bazı toplumlar. Her toplumun kendine göre bir adeti var bunu din haline getirdiği zaman bunu es geçmek gerekiyor. Din bir tane. O da İslam. Dördüncüsü Hatice radıyallahu anha Dördüncüsü Hatice radıyallahu anha Nebimiz aleyhissalatü vesselam ile evlenmeye karar verdiğinde insanların kusurlu olan anlayışlarına muhalefet ediyor. Onlara hiç itibar etmiyor. Nebimiz aleyhissalatü vesselam onunla evliliği, Hatice radıyallahu anha ile evliliği kabul ettiği zaman kaç yaşındaydı? Hatice radıyallahu anha 40, aleyhissalatü vesselam 25. Aralarında 15 yaş fark var. Buna rağmen Buna rağmen evleniyorlar. Ve cahiliyenin bu örfünü es geçiyorlar. Bu hurafi inancı adeta çiğniyorlar. Çünkü onlar böyle bir şeyin aynen bugünkü toplumda olduğu gibi abes olduğunu, doğru olmayacağını vesaire bir takım düşünceler içerisindeler. Demek ki. Bunlara hiçbir şekilde itibar etmek sizin evleniyorlar. Ve Allah Azze ve Celle bereketle kılıyorlar. Bütün çocuklar Ali'srat vesselam'ın bütün çocukları İbrahim aleyhisselam radıyallahu anh hariç İbrahim hariç hepsi de hepsi de Hatice validemizden doğdu. Ve Ali'srat vesselam'ın haber verdiği üzere kamil kadınlar sıfatına erişiyor. Allahu Teala ona daha dünyadayken cennette bir altından bir evle müjdelev Allahu. Evet. burada Hatice anamız a, kendisi haber gönderiyor geçen hafta da söylemiştim yani evlilik için teklifte bulunuyor bir arkadaşına söylüyor bahsediyor o da haber verince hemen gecikmeden tamam diyor kabul ediyor <gülüyor> çünkü çok faziletli bir kadın biliyor yani durumu amcalarını gönderiyor ve nikah gerçekleşiyor bu hususta İmam Buhari, İmam Buhari radıyallahu rahmetullahi aleyh bir konu başlığı atıyor, bak başlığı. O da şu, bir adamın kızını başka bir kimseye fazilet ehli yahut da hayır ehli bir kimseyle evlendirme hususunda arz etmesi. Yani kızını bir başka e, erkeğe evle, onunla evlendirmek için ama o evlendireceği kimse de faziletli, hayrehli bir kimse e, bu, bu şekilde ona arz etmesinin, ona sunmasının e, caizliği hususunda bu hususta bir bab açıyor. Buna da şu hadisi delil getiriyor. Hadisi biliyorsunuzdur. Ömer İbnül Hattab radıyallahu anh kızı Hafsa radıyallahu anh kocası vefat ediyor. Kocası vefat edince Osman radıyallahu anh diyor ki istersen kızım seninle evlendireyim diyor. Çünkü Osman radıyallahu anh, çok faziletli bir insan. Meleklerin dahi hayal ettiği bir kimse. Fazilet ve erdem sahibi. Cennetle müjdelenmiş kimse. Hayırlı kimselerin üçüncüsü. Ona kızını arz ediyor. Diyor ki, istersen e, kızımı seninle nikahlarım dediğinde, birkaç gün bekliyor, birkaç gece bekliyor, birkaç gün bekliyor. Haberi bekliyor. Osman radıyallahu anh da ben diyor, şimdi senin kızınla evlenemem. Yani kısacası geçiştirerek cevap veriyor. Yani benim için evlenmem uygun değil diyor. Tabi Ömer radıyallahu anh bu habere bu söylediği ifadeye yapılacak bir şey yok. Gönüllenmesine karşın belki de gönülleniyor. Ebu Bekir'e rast geliyor. Ebu Bekir radıyallahu anh diyor ki istersen kızım hafsa'yı seninle nikahlarım diyor. Sana nikahlayabilirim. Diyor. Ebu Fakir radıyallahu anh susuyor. Ondan sonra ondan sonra kime arz ediyor? Resulullah aleyhissalatü vesselam'ı arz ediyor ve Resulullah aleyhissalatü vesselam onunla evleniyor. Çünkü <gülüyor> onlar onlar bunu hissediyorlar. Yani aleyhissalatü vesselam'la evleneceğini hafsanın Dolayısıyla Aleyhisselatü Vesselam Hafsa'yı e, nikahını alıyor. E, Ömer radıyallahu anhın bu arzı kabul edilmiş oluyor. Ve en hayırlı insanla nikahlanıyor. Bu şekilde kardeşlerim hayır ehli bir kimseye fazilet ehli bir kimseye e, babası kızını arz edebilir. Bunda hiçbir abeslik yoktur. Bu Sahabenin uygulamasıdır. Bu Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın e, böyle bir nikah gerçekleştirmesiyle sahih olan bir şey. Ama toplumumuz bugün ne yapar bunu? Yadırgar, böyle şey olur mu? Kızını, yani sözün meclisten geri affınıza sığınarak söylüyorum, kızını satmaya çıkarmış diyor. Bu tabuları yıkmak lazım. Ama önce bizim, sonra eşlerimizin, sonra da çocukların ıslah olması gerekiyor. Allah Azze ve Celle nefislerimizi istahetsin. İslam'a, İslam'a yönlendirsin. Allah'a hakikatiyle kul olanlardan eylesin. Hazabu Allahu Alem ve sallallahu ala nebiyyina Muhammed subhanık, Allahümme ve zanetik, eşedem dağıl ahlak, estağılık ve tübü lezzetik.